BUNJORNO ANKARA Pepper Jam gourmet Pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım BUN APPETITO TUTTI MODERN SABAHLAR Bu MODERN SABAHLAR Odan sabah. bir sabah eğlencesi oldu bu şarkı. Gorilla's radyonuzdaydı değerli Lemo. sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. O kaydım içi hoş geldiniz. Ne geliyor olabilir? Ne geliyor? Ege hadi çabuk ya. Neşe show, kelime show. Kek ya. Keyif show. Nasıl bilemezsin ya? kötü de ondan. Aslında kwa show. Pardon özür dilerim ama o da tek tek olunca öyle arka arkaya söylenmiyor ya. koy, koy, koy, koy, koy. Zor bak söylemesi zor. Çok zor canım, kolay bir şey değil. Keyif show. Oktay bir şeyi de şova çevirmek <gülüyor> <gülüyor> biraz uzmanlık gerekiyor. Günaydın show sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir modern sabahlarda beraberiz. Hemen Rosetta gelişmeleriyle başlıyoruz. Bundan sonra Rosetta ee, işini tamamlayana kadar. Çünkü 10 sene yoldayken Rosetta'dan hiç bahsetmediğimiz için bu arada 10 sene bahsetmek zorundayız. Hakikaten 10 senelik ne? bahsetmek zorundayız. Milyarlık alet çukura düşmüş. Yani şimdi arabasını basit böyle bir tekerleği çukura girip altını vuranlar ne olduğunu bilim dünyasında yaşanan şoku anlayacaklardır. Lak diye bir ses geldi. Ee, Valla öyle ee, bir, bir Hafif bir gölgede kaldı diye dün bir şey vardı hmm. Hafif gölgede kaldı çocuklar ee, Şu anda şey alamıyor Güneş alamıyor bir tehlike var falan filan Diye bir açıklama geldi ha, Güneş alamıyor dedi. enerjisi bitecek Enerjisi bitecek gölge... R -r -r -r Roket show Roket show mu olur o zaman Yani şey anlamında Proje roket show <gülüyor> Proje, bilmiyorum. Ee, Ve şey hafif tıngırdıyormuş şu anda Çünkü çukura düşmüş Daha doğrusu çukura düşme olasılığı varmış Hmm. Ee, bakalım elimize haber ulaştıkça çünkü 28 dakikada bir haber alıyoruz biliyorsun 28 dakikada bir Tabi yani daha doğrusu 28 dakika önceki durumundan haber alıyoruz ha, Belki şimdi çukura düşebilirim bir sonraki haber Ben de terkleştim. Gibi olacak ee, başarılar diliyoruz bir kere daha Aha, Hakikaten ee, fileye Şampanyaları Ve... lak lak lak biliyorlardı. İçler mi şampanyaları? Tabii canım. işler değil mi? Şa -şa -şa, -şa, -şa, -şa, şa şa şa şampanya şov. Ay Brezilya maçından hiç bahsetmedik dün. Çünkü biliyorsun Rosetta e, coşkusu. Coşkusu vardı. Filipe coşkusu vardı. Brezilya maçı her şeyle saçma sapan bir şey değil miydi yani? <gülüyor> Fatih Terim de böyle bir garip garip açıklamalar yapmış. <gülüyor> ya en iyisini getirdik bir görelim falan diyor <gülüyor> Hazırlık maçıymış bir şey. Yok, Fatih Terim'in bulduğu... konuşmalarını ben iki sefer dinledim. Sabrettim. Gün, dün, gün boyunca bir e, aralıklarla dinledim üstelik bir şekilde iki kere karşıma çıktı YouTube'dan e, seyretme şansım oldu ve ikisinde de pek çok anlamadığım yer oldu. Ne dedi? Neden anlamaya çalışıyorum onu da bilmiyorum. Ee, pek çok pek çok şey söyledi. Ee, Zaten ve, yenmemiz gerekmiyordu. Sonuçta hazırlık maçı puan kaybetmedik falan filan dedi. Bir ara bir yıldız konusuna girdi. Bir Brezilyalı futbolcuların ne kadar iyi olduğundan bahsetti. Çok ee, oynuyorlar. Gerçekten. <gülüyor> Çok oynuyorlar ya. Ee, ben Kazakistan'la da dedi maç şeyi yapmayı bilirdik biz dedi. Daha düşük bir takımla dedi daha doğrusu. Daha düşük bir takımla da, da yapmayı bilirdik ama dedi. Ama para saçan bir ülke, ülke olduğumuz için verdik parasını bunları getirdik demiş. O 3 milyon dolar şey euro doğru mu? Valla gol başını 500 bin diyorlar demek 2 milyon euro. Keşke şey anlatsalardı yani gol başına anlatsalardı. Hani bazı zaman futbolcularla tık... şey yapıyorlar ya Ma... maç başına falan diye bir anlaşma oluyor ya. Maçta çok çekişmeli olurdu o zaman işte. Yani evet o zaman da e, gerçi tabi şimdi Brezilya O zaman 4'le mi kurtulurduk onu da bilmiyoruz. Evet 6'lı de atabilirdi. 6'lı 7'li yedili... O zaman şimdi... durup dururken zarar. Onun için en başta anlaşmak şimdi düşünüyorum da demek ki hep düşünülmüş bunlar. E, maçın yankısı bitmiyor çünkü e, dün bir açıklama geldi biliyorsun. Fatih Terim oynasaydı diye Orada ben o iki gün boyunca dinlediğim o Fatih Terim'in iki açıklaması, iki kere dinledim ya. Onu anlamamıştım. En son akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Fatih Terim mi oynasaydı çıkıp dedi. Ee, orada ben bütün şeylerimi sorularıma cevap buldum. Ne yani neye istinaden dedi o? Futbolcular çok kötüydü. Evet Fatih Terim ve şey yükleniliyor ya şimdi. Ha, ee, milli takıma yükleniliyor. Ya ona cevap olarak yani sen şimdi dinlemediğin için anlamıyorsun abi. Şey. Tabi anladım ben. Sen Yok. Hiç dinlemedin. Şey yapmadın. Olayı da bilmiyorsun. Şimdi cevap arıyorsun. Yanlış. Anlamazsın yani. Anlayamazsın onu yani. Ve Brezilya maçından sonra Brezilya milli takımının yıldızı Neymar'ın da aralarında bulunduğu futbolcular hı hı. niye özellikle Neymar'ı söylemişler onu bilmiyorum ama. En o mu? Tabi yani en en flash futbolcu o. O zaman cevabını aldım. Hayır ekip olarak bir yere gitmişler. sonra. İşte yani ekip, ama ekip, işte bu da var içinde dediler. Maçtan sonra Beşiktaş'ta oynayan Brezilyalı Motta'nın davetlisi olarak Momomomotta Show. Valla Momomomotta Show olmuş. Çünkü gece kulübünde bir özel parti düzenlemişler. Ondan sonra da otellere geçmişler. Otele geçelim mi abi? Kaldıkları Yok, otel şey değil ötele başka. Ötele başka bir otel. Ha. Başka bir otele geçmişler. Ee, bu arada Reşow e... olmuş orada ortak. Reşow o... mu olmuş? Orada abi Brezilya Show. Çünkü Türkiye'deki bütün Brezilyalılar toplanmış benim anladığım kadarıyla. Ha. dayanışma gecesi gibi bir şey yaptılar. Sivasspor'un hocası Roberto Carlos ve Mersin İdman Yurtlu Gökçek ve Anderson da e, katılmışlar. Gelin, gelin gelin gelin çok güzel bak falan filan diye çağırmışlar. Havadan sonra... ezecek 2 milyon euromuz var demişler. Ne kadar güzel. Hadi gel 2 milyon euromuz var havadan geldi ezek. 2 mi 3 mü onu da tam bilmiyoruz. Bir de ben şey merak ediyorum yattı mı acaba para? Para yattı mı? Bir de şimdi milli takım ya bu. Evet. Brezilya hükümeti mi alıyor bu parayı? Hükümetin de federasyon bir kısmını alıyordur. Bir kısmı da futbolculara gidiyordur işte. Gidiyor mudur? Ama işte ne zaman yatar onu bilmiyorum. Yani belki da, döndükten sonra ya, ülkeler uzat. arası bu tip şeylerde uzatabilirsin de abi ödemeleriz var biliyorsunuz ülke olarak 3. Havalimanı yapıyoruz baya bir şeyimiz oldu ama 3. Havalimanı'nda şimdi bak yine yarım yamalak bilginle bir kuruş, bir kuruş çıkmıyor bir yarım yamalak bilginle ya, şey yarım yapıyorsun ya kira dururken bir biraz çıkacak evet. e, 45 kadınla beraber e, modadaki lüks bir otelde e, 45 kadın mı? hep Bunlar beraber Brezilya'da şey yapmışlar Brezilya'da hanımefendiler herhalde o konuda bir şey yok Brezilya şov 45 şov iyi canım yani maçı kazandıklar için mesela bu eğlenceyi bizimkiler yapsaydı hem yenilip hem de üstüne eğlence yapsaydı o zaman başka türlü konuşuyorduk ters olurdu ama yani Brezilya ne diyebilirsin ki ben biraz şey oldum Brezilya takımına kırıldım kırık şov neden kırıldım çünkü yani Türkiye milli futbol takımı olmasaydı bu para gelmeyecekti doğru mu Tabii. E charo o zaman sen oradan üç beş parayı beraber eşelim. Madem fair play, fe fe fe fe fe fe fe fe fair show. O zaman ta ta ta ta ta show oldu tek şiş radyonuzda radyonuzdan. bunları niye unuttuk gittik yani ne güzel şarkılar. Ne oldu batıracağızları evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Haydi kızlar. Biz kız sesi duyamadık. Radyo 13'siniz 8.35 saatimiz 14 Kasım 2014 Cuma sabahında birlikteyiz sevgili sanatseverler. Gündeme buluyoruz buyursunlar efendim. Gündeme bomba gibi düşen ee, demek isterdim ama çoktu düşmedi. E, Allah. Biliyorsun Asya Pasifik... Ee, Paktı mı? Ee, ekonomik işbirliği zirvesi için Çin'de bir takım toplantılar oldu. Hatta neredeyse onun modası geçti. Şimdi G20, Avustralya'da G20 Hı -hı. düzenleniyor. Ama e, bu atladığımız bir konu. Acaba bunun yansıması olur mu? Sorum size e, Ege Bey. Neyin yansıması olur mu? Medalliler mi? Pekin'deki e, zirvede Obama sakız çiğnemişti. Çinliler çok kızmıştı. Bu arada biz geçen gün Putin şal verdi diyorduk ya. Evet. Montunu çıkarıp vermiş. Ona Çinli olmaya gerek yok. Ben de bozulurum Allah. Mont verilecekse ben veririm diye. Ha, Mont verilecek kişi değil de bürgeye verse mesela. Hayır, <gülüyor> ne oluyor senin montunu niye veriyorsun diye. Orada yani Çinli Ama Şinko foto ha haklı. Ama fotoğrafta şal vardı ya. Devetüyü bir şal gördüm ben. Devetüyü mont giymiş. Bil Belki de pardosu mu giydi bilmiyorum. Büyük olunca sen kıvrımlarını görmemişsin. Bilmiyorum ben bu Çinliler her şeyi kızıyor galiba ya. Babama sakız çiğnedi diye şimdi ona kızmışlar. Aylak birisi gibi sakız çiğniyor. Bu nedir ya falan diye böyle bir bayağı bir olay olmuş. Çiğnediler gergin mi ya biraz? Bilmiyorum herhalde ya şey bütün var. Bütün dünyanın her şeyini biz üretiyoruz kardeşim. Gelmiş karşımıza sakız çiğniyor diye sinirlenilebilir. Gerçi mesela Türkiye'de de sinirlenilir öyle şey. Sakız çiğnedi diye pek Obama çok... biliyorsun tiryaki. O yüzden mi çiğniyordunuz? Tabii diyorsun. canım. Sağda solda içemediği zaman sigarayı. Kırmızı alı da çiğnemiş ya nasıl bir zirveyse bu kırmızı halılı falan bir zirve olmuştu. Bahsetmiştik bundan. Hem toplantılar sırasında hem e, şeye girerken. Cakkada cakkada cakkada. Zirveye girerken e, böyle bir e, şey cakkada cakkada hakikaten çi çiğnemiş. Ondan sonra Çinlilerde e, Obama için rapçi gibi demişler <gülüyor> Biraz ırkçılık mı var orada? <gülüyor> vallahi var. Her şey var. Ondan sonra e, rapçi gibi <gülüyor> Rapçi gibi sakız çiniyor karşımızda. Bak, Bence hiç sakızın da ile alakası yok. Yok Bir de işte Çin öyle demek ki öyle çağrıştırmışlar. Tsinghua Üniversitesi'ni biliyorsun. Tabii. Pekin'deki gözde üniversitelerden biri yüzde birle alıyor biliyorsun. Hı hı. Ee, Profesör Ying Hong şöyle demiş. Bu toplantıyı şarkı söyleyip dans ederek gösterişli hale getirdik. Fakat siz Obama'ya bakın aylak birisi gibi arabasından sakız çiğneyerek çıkıyor demiş. Bunlar siz de çok havalı yapmışsınız gösteriyor ya. Yani Obama herpsi ya diyeceğin sen G20 mü düzenliyorsun, disko mu açıyorsun? Ya kırmızı halılı falan filan nasıl hakikaten nasıl bir zirve düzenliyorsun ya? Ee, da bu uzak doğuda böyle bir şey var galiba. Daha doğrusu Asya ülkelerinde e, Sakız Çinemek karşı bir şey var. Şimdi Türkiye'de de mesela e, mesela nasıl bizde bacak koşu karşılamak bir şey bacak değil ya. Bacak bacak üstüne atmakla eşdeğer ya Sakız Çinemek bizde de. Bizde de Melih Gökçek Sarkozy'nin karşısında Sakız çiğneyerek bir Uluslararası şey yapmıştı ya bir protesto işte Türklerin gücü falan diye böyle bütün basından yankılanmıştı. Şeyde Bu... mi sakız çiğnemişti? Onun üzerine yapmıştı galiba değil mi? Yani bir mantıklı bir şey olduğunu iddia etmiyorum da. Ee, Sarkozy de sakız çiğneyerek mi gelmişti? Öyle Bilmiyorum bir şey yapmıştı. Ben. Sakızımı yapıştırmıştı uçağa. Öyle bir şey olmuştu. indikten sonra anlaşılmıştı Sarkozy. O da bak nasıl yalnız etkiledi. Bak Sarkozy'nin şey hayatı bitti. Bitti hakikaten. Yani protokol hayatı bitti resmen. Siyaset de bitti. Her şeyle bitmiş Her durumda şey. Şimdi adam. tekrar dönmeye çalışıyor. Sarkozy şu anda sefilleri oynuyormuş. Ee... <gülüyor> Soruyorlarmış. <gülüyor> ne yapıyorsun? Lemizabel diyormuş. <gülüyor> yani sefilleri, sefilleri oynuyorum. Oynuyorum. <gülüyor> oynuyorum demek. Singapur'da sakız ithalatı yasakmış mesela. Ya Sokaklara sonra... atıyorlar diye mi? Ne, neden? Bilmiyorum sakız sakız sokulmuyormuş ülkeye. Ondan sonra Japonya'daysa zaten onlar bu kadar gergin adamlar. Zinhar demişler. Bir Singapur. bir sakız çiğnesi, ağzı eğlencesi olacak, stresini atacak. Singapur mu gergin? Hı Gergin mi Singapur? Çok, Singapur? çok Singapur ha o Tayvan'da değil mi? Hiç Singapurluları ninja gibi doluyorlardı bir O Tayvan ve o Singapur'da da vardır ama yani yine bir şey de hiç de Singapurlu tanıdığımız olmadı. Olmadı hakikaten. Ha. Yani o vardır var gerçi ninjilerimiz arasında Singapur'a gidip gelen de. Bilmiyorum Japonya'da da mesela çok büyük şey Ayıp sakız çiğnemek. Sakız çiğnemek. Mi? Neyse şimdi yani bunu e, atlamayalım dedim çünkü e, bu aralar biliyorsun şey var e, G20 G20 var G20'de de bu gerilimler unutulmaz. Mesela böyle bir 6 7 yedi daha girseydi araya mesela hemen cevabı e, verildi. Bir şey olurdu yani bir unutulurdu Sular üzerinden durundurdu. zaman geçerdi bir soğurdu falan filan başka bir olaylar çıkardı falan fıstık. Ama şimdi çok yakın olduğu için bir de yani oradan oraya oradan oraya bu adamlar da şey ya Allah bir, bir otursunlar ya. Ya oturunca da, da iş bitmiyor Oktay. Böyle kaçıyorlar. Normal zamanda şimdi Obama'nın bir telefonla halledeceği işi Washington'da olsa bir saat iki saat toplantı. Şimdi bunu böyle yapacağız şöyle yapacağız. Efendim özgürlük heykelini ben Amerikanın iç meseleleri mesela. Özgürlük heykeline boyanması lazım. Bunu bir saat toplantıya var. Ne renk boyuyor? Aynı renk bir boyayalım. Değişiklik olsun falan filan diye konuşuyorlar. Telefonda halledildiği zaman Olur, tamam bir kat boya aynı renkten bir kat daha attın. diyor. Kapanıyor mesela. Boyuyorlar mı ya özgürlük İlke'ye Tabi Tabii düzenli boyanır. Hadi ya. O yeşil böyle bir açık yeşil Tahtlı gibi bir şey var. Onun tonu zaten Amerikan Başkanı'na verilir. Mesela işte falanca Roger boyalarının C75'i. O gizli mi peki? Gizli. Mesela nasıl nükleer başlıkları hareket ettirmek Aynı için? Aynı dosyada zaten. Şif şifre var. Aynı dosyada. Aynı dosyanın içinde yani mi? Yani daha doğrusu o nükleer çanta var ya bir tane. Evet. Neydi onu? futbol topu mu diyorlardı o çantaya? Ne ne ya? O çantanın da öyle. Hadi ya. Şey, başkanla dolaştırılan çanta. He. O çantanın gözlerinden birinde o var. Özgürlük İkeke'nin boyası diye. Boya kodu. Şey, şey falan Beyaz Saray'da elektrik tesisatı bilmem ne vanaları. Onlar da mı o, var tabii tabii hepsi. Ben de diyorum o çantada bir tane şifre varsa o çantayı niye kocaman çanta yapıyorlar? Bir tane yok, çok bir şifre var ya. portfolyo gibi yandan çaprazdan asın obama veya artık Amerikan başkanı <gülüyor> küçük bir çanta onu koysun. Çünkü zaten başka bir şey taşımıyor ki, değil mi? Pasaport, pasaport, bir şey, kimlik, cep telefonu falan yok. Taşıdığı. Sport yoktur herhalde, değil mi ya? Devlet başkanları mı? Hı hı. Ya çünkü yeri geliyor bir devlet başkanının diğer devlet başkanı karşılıyor. Buyurun beraber pasaporta gidelim falan. Arkadaşı önden alın falan. Yok pasaportu yoktur orada. Ama pasaportu olmadan da nasıl olacak abi? Nasıl girecek? Pasaportu olması lazım. Free Shop'a <gülüyor> giriyorlar mı? Free Shop'a... Tabii Free Shop'ta kesin giriyorlardır ve Free Shop'ta kesin lazım pasaport. Tabii. Yani... Mesela Obama yeni rakı almak istiyor. Ne, ne, ne yapacak pasaportu isteyeceksiniz efendim 2 litre alacaksınız Veya sonra. kızları bir şey istedi Baba şuradan gelirken Avustralya'dan bir şey alır bot, bot, al, bot alır mısın Heh. bize Ve onu da nereden alacak Free Shop'tan Free Free alacak Gezemiyor bot. ki adam dükkan dükkan Nasıl Obama dükkan gezebilir Ge mi Gezemiyor canım ha gezemiyor işte, ya çıkışta alacak ya girişte Girerken bir fiyatına bakmış Bir de çıkarken bakmış Bir de orada şeye bakmış Bir de yani. çarşıya bakmış, Hı -hı. Çarşıya bakmış. Brisbane, Brisbane çarşısı Brisbane pasajına bakmış. Orada da bakacak. Bakalım yani ondan aklımda yani şimdi hani diyorlar Obama'nın yasak içine. E aklında çok şey var abi. Kızın botunu mu düşünsün? Botunu mu düşünsün? Hürriye teykeninin boyasını mı düşünsün? düşünsün? Michelle Obama'nın, Michelle Hanım'ın yeni rakısını mı düşünsün? Geçen sefer çünkü Şer iyi. Bayağı meraklı yani. Yeni rakı da şey almış. Hayır ufak alsa yine aynı marka alsa yine Bunu iyi. Bunu ne yapacağım demiş. O şey Obama, kulağıma mı damlatacağım? Yeşil ben. olan var ya yeşil Heh. olanlar almış. Bunu ben sen bundan bu. mı istedin? Aynı demiş ya. Bunlar aynı demiş ama baya bir olay çıkmıştı. Yani zor. Mesela devlet başkanı olmasa da kendi kendilerine giyeseler mesela o zaman, zaman yanında da Mişel Hanım olur. O kendisi seçer. Yani. Sen ne rakı istiyorsan kendini al kardeşimle. Pasaportuna da işletir. Çünkü biliyorsun iki pasaportu Daha pasaport. çok şey daha. yani. O yüzden bunlar hep şey ee, pasaportunun olduğunu gösteren emareler. Sorduğun soruya o tip bir cevap vereyim. Obobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob ba ba ba ba ba ba ba ba ve e, yılın en e, ne bu ya bir dergimiz var ya dergimiz Hangi dergimiz? Zök değil ötekisi e, ne dergisi yılın erkeği Kozmopolitan ve mı? Yılın kadını GQ GQ Hı -hı. Türkiye'de GQ. mi seçilmiş bu uluslararası? Bu galiba Türkiye ayağı. Hmm. Türkiye ayağı Türkiye ayağı yılın erkeği ödülünü Bir Türk mü almış? Bir of. Türk almış Harika Halit Ergenç almış Heyecan geçen sene değil mi Halil Dergenç'in zirve yılı? Şimdi bekliyoruz heyecanla yeni numarasını. Ha bitti değil mi şey? Bitti, tabii canım. Muhteş sakalları peder peder kesicen falan demişti. Evet. Sakallı mı şu anda mesela? Biraz bakalım. sakallı ama kısa. Kısalmış. Ee, ondan sonra yeni projesini bekliyoruz ama biraz da sevilen bir adam galiba bu Halil Derginç. tatlı bir adam oldu belli herhalde. Yani öyle bir şey Meryem Uzerli var biliyorsun. Hı hı. Ee, Muhteş'te oynayan yine. 3 ee, sezon beraber oynamışlardı bir günlüğüne İstanbul'a gelmiş bu ödülü vermek için ondan ricacı olmuşlar sen ver bir günlüğüne Allah gelmiş şimdi sen ver hay gelemem çocuk falan falan sen ver lütfen ondan sonra e, erkeklerde o almış kadınlarda da e, Serenay Hanım Serenay Hanım evet o da dizilerde oynuyor oradan biliyoruz dizilerde oynayan e, Türkiye güzeli galiba değil mi bu hanımefendi bilemiyoruz. Yılın kadını seçilmiş o da ee, kendilerini tebrik ediyor. Bize bir şey var mı Oktay? En Bakıyorum azından abi, bir ilk ona girme falan filan. Listeye falan. baktım e, maalesef bulamadım. Liste gene e, çok tartışmalı bir liste. Daha doğrusu tartışmalı değil nasıl Niye? olduğu açık. Falandı yani filandı mı? Ahbap çabuş ilişkileriyle. Tanıdık abi tanıdık. Tanıdık çevren olacak bu GQ'da şeye girmek için. Hep, hep yani ilişkiler şeyler network diyorlar buna. Bizim evet. biraz uzak kaldığımız Biz bir o ya. Nanay. <gülüyor> üçüncü köprünün açılış tarihi de belli oldu bu Heh. arada. O da e, muştulandı dün. Bu Almanya'ya esas buradan kapak olsun. Almanya tam... Almanya bizim üçüncü köprümüzü mü kıskanıyor yoksa üçüncü alanımızı? Almanya bizim her şeyimizi kıskanıyor. Ama hangisini daha çok kıskanıyor? En çok üçüncü alanı. Onun Hı. hemen altında... Üçüncü köprü. Üçüncü köprü. Çoğu ama yani bu değişiyor mesela. Birine sonra Almanya'ya git. Üçüncü ha, köprü tabii. Ama tabii ben çoğunluğunu söylüyorum. 29 Ekim 2015'te hizmete girecekmiş. E, Yavuz Sultan Söylü, Selim e, Köprüsü e, İstanbul'da yapımı devam ediyor. Ondan sonra ve e, ulaştırma bakanı Köprü Kelprü Show diye 29 Ekim'de coşacağız. Önümüzdeki aylarda da İstanbul'a yönelik yeni mega projelere açıklayacağız vallahi, demiş. Allah harika vallahi harika. <gülüyor> Almanya çatlasın. Ay, Neyamiyan dinlemesin. Neyamiyan dinlemesin diye bir grup mu vardı eskiden? Evet Asım Can Gündüz'ün grubu. Asım Can Gündüz mü? Hı hı. Yok abi ya. Evet. Hem de Cem Özler'in orkestrası programındaki orkestrası mıydı? Neydi? Bana da Balık Ayhan gibi geliyor. Çok şey mi? Rock'n'roll orkestrası mı? Orkestrası mısın? Orkestrası Asım Can Gündüz şov <gülüyor> mu yaptım şu anda? A Asım Can Gündüz şov. Asım Can Gündüz taklidi yaptın. Ee, bir Keşke bir kişi daha tanısaydı senin dışında. En azından dinleyicilerimizden beri bu adamın Vallahi haberdar olsun. Şu anda da, şu anda şey dinleyicilerimizden istekler yoğun istekler geliyor. Acaba bir de Hasan Cihat Örter taklidi yapabilir mi diyor Ege? O küfürlü konuştuğu için <gülüyor> yapamayacağım. Ama o sinirli bir anıcanım sen o yani sakin bir anının taklidini yaptı. Asım Asım Can gündüz de sinirli. E tabii o da sinirli. Bakma yani öyle neşeli ama ee, Siniri pis olur. Bir daha yapsa Ege ya. İstersen şöyle yapalım. Bir daha yapsa be Allah benim ne yalan söyleyeyim. Biraz reklamlarla devam edelim. Reklamların hemen ardından sohbetlerimiz radyo da olacak. Moderan sabahlar. Moderan sabahlar. bir kez daha 9.05 saatimiz cuma sabahında. Her cuma olduğu gibi bu cuma da sponsorumuz Pepper Jam'dan 2 kişilik menü kazanacaksınız. Pepper Jam Show. Tümay tü tü tü tü tü tü tü Şov Şov isimler show sevgili izleyiciler Bu sabahki sorumuz Radyo TÜR'ün zıbamından Aklımıza gelen bir soru ee, Bu arada zıbam.com'u da herkesi Tavsiyeliz internette eğlenceli dakikalar Geçirmek için Ve sorumuza geçelim istersen Oktan. Geçelim evet ben Twitter'ı yazmaya başladım bile Duşta söylenen şarkılar Duşun keyfini artıran, hijyen özellikleri taşıyan şarkılar sorumuz. Telefonumuz 210-30-30. Duşta şu şarkıyı söyledim mi? Kendime geliyorum, daha ferahlamış çıkıyorum. Hatta şu şarkıyı söylemeden duştan çıktığımda kendimi kirli hissediyorum diyenler de vardır. Onları öğrenelim, repertuarımıza yeni şarkılar katalım. Suyun altında şakır şakır... Ee, yıkanırken, kafamızı köpüklerken oralarımızı buralarımızı fırıklarken hangi şarkılar bize eşlik ediyor? Hangi şarkılar duş keyfini arttırıyor? Ben hemen kendimden söyleyeyim. Benim bir şey kanto show. Kaka kaka kanto show. Hadi vardı. canım kanto mu yapıyorsun? Ama kanto söylerken de dans etmeden duramam ee, <gülüyor> O da meslek sırrı diyorsun. <gülüyor> ne iş yaptığını tamamlayamadım ama o da meslek sırrı diyorsun. Ben kalendermeşrebinde eee bana derler fındık kurdu. 2-3 defa söylediğimde zaten pırıl pırıl çıkıyorum. Ben Tam de, zamanlaması da şeydir. Valla Türkçe ben benim de Türkçe ya söylediğim şarkılar ve şey e, türkü. Ben normalde diyorsun türkü Oynen söyleyen bir adam değilim. Sivilde yani. Ama duşa girdiğim zaman e, hakikaten Türk o artık türkü daha güzel duyuluyor bence şeyde. Akustikinden midir nedir artık? O da olabilir. Duş Günaydın komikteniz. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Neslihan ben. Neslihan'a hoş geldiniz. Ne, ne, ne, ne, Neslihan Show. <gülüyor> Neslihan Hanım ne söylüyorsunuz e, şeyde? Dışta e, siz söyleyince fark ettim aslında. Her zaman Ain't no Haynaf. Aa söylüyorum. İngilizce bir şarkı Neslihan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> e, her zaman evet, söylüyor musunuz gerçekten? <gülüyor> Şampuanlar falan da ithaldir yani. Her zaman <gülüyor> söylüyor musunuz gerçekten Neslihan Hanım? Söylüyorum ama şey yıllar önce e, Julia Roberts'la Susan Sarandon'un Stepmom filminde olmuş olmuşa Stepmom, evet, evet, <gülüyor> <diyemişim>. <gülüyor> evet. olabilir, bilmiyorum. Ee, orada söylerlerken herhalde filmden mi etkilendim, bilmiyorum. Oradaki söyleyişleri çok hoşuma gitmişti. Peki o zaman ee, samimiyetle, o zaman samimiyetle <gülüyor> söylerseniz sadece nakaratımı söylüyorsunuz, her tarafını söylüyor musunuz <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim, yani o kadar önemsediğim bir şarkımız, sözlerine tabi döndüm, baktım yani, anlayamadığım Hı. yerlerine Tamam, çok iyi evet, yaptınız. Ediyordum bakınca da kalmış demek ki. E, bir size buradan şey yapalım e, Neslihan Hanım bir duş e, havası vermeye çalışalım. Yok yok yok. Birazcık bir şey alabilir miyiz? Yok, al alırsanız bütün bütün dinleyicilerin kulaklarına vereceğim zararı karşılamam mümkün olmaz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Ee, ben de bunu söyleyeyim ya bugün bir dökünürken. Yalnız bu da hakikaten duşta güzel söylüyor ha. Hilel evet Hanım valla, tatlı tatlı. İlhan Bakın hanım. süresi de 3.5 dakikaymış. Saçları hallederken bunu söyle. Hilen Hanım demiş ki e, su gelir güldür güldür gel de yer beni güldür demiş. Ben onunla çok duş yaptım hakikaten de güzel. Güzel verim aldın mı? Hı -hı. Ya Bu da bir bak yine şey gibi. Hmm, bakayım Elif Zeynep Şirikçi. Elif Hanım ne demiş? Duş kueyfimin şarkısı Sticky Fingers'tan e, Cares Your Soul. Bakalım ya. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba kimle görüşüyorsun efendim? Nerede? Ne oldu bozuldunuz? <gülüyor> İlk aramayınca tanımıyoruz Neriman'ım bizim de kusura bakmayın bazı beklentilerimiz Tam var direkt, sizden. Evet. işi salladığınız evet. anda biz de tavrımızı yapıyoruz yani. Çok İkinci güzel. üçüncü arayan oluyorsunuz bazen o demek ki ama sonra ararız falan. Demek şeyler. ki şarkı düşünmüş. Hangi şarkıyı düşünüyorum, Yok, söylüyorum diye düşünüyorum? Yok hazırlıyorum da inter, şeyden dinliyorum sizi programdan. O hmm, programdan. Ne sunumu hazırlıyorsunuz? Okula sunumu hazırlıyorum evet. Ne konuda yani? Şarap ve kadın. <gülüyor> Siz ne Hancılık mı okuyorsunuz? Şarap ve kadın. Hancı bana şarap ve kadın getir dediğinde korsana ne vereceğiz? <gülüyor> Yahu hayır yahu yani sunum konuları gerekiyordu ben de bunu seçtim. Hancılık şarap ve kadın. Hancılık evet. İyi şanslar diliyoruz efendim evet. şey midir evet. önemli bir ders midir? Çok önemli. İyi şanslar o zaman. Hemen alalım İrem cevabınızı. Var mı aklınızda Kapısı net? Söylüyorum, evet. Neyi söylüyorsunuz? Kapıcı İzzet. Bilir misiniz bilmiyorum. Ankara'nın ağamının rüşteleri e, kalıp kavuran sarkısı. Hiç bilmiyorsunuzdur eminim. Aa, hiç bilmiyoruz ya. Kapıcı İzzet. Deep to the window, right to the door. Kiss me baby. <gülüyor> <gülüyor> Kiss <mi?"> dedi. <gülüyor> siz bilmiyorsunuz sanki. <gülüyor> Hayır. Niye siz daha önce konuyu buna getirmediniz ya? Nereden bileyim hatta nekarat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K öyle devam ediyor. Peki kapıcı İsmet nerede devreye <gülüyor> giriyor burada? İzzet İzzet, İzzet ya İsmet. En değil. sonunda işte kapıcı İzzet diyor her yanım sallanarak işte dudağım dallanarak diye devam ediyor. Bunu şimdi komik olsun diye mi anlatıyorsunuz? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Yoksa gerçekten söylüyorum söylüyor musunuz ya? duştan? Yemin ederim söylüyorum çok atacağım size linkini. Twitter'dan dinleyin program sonrasında. Neyin ama linkini atacaksınız? Şarkının linkini. Söz veriyoruz. Ha, tamam. <gülüyor> Lütfen izleyin ama dinleyin yani. Tamam. tamam peki. Hatta ben de duşta da söylerim ki evet. hemen dile dolanıyorsa. Çok sağ olun <gülüyor> evet. efendim. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bahar hocamız demiş ki e, duş repertuarım çok geniş ama türkü çok iyi gidiyor demiş. Bak aynı fikirdeyiz Bağır hocamla. Ondan sonra nörojenesis de demiş ki ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına özellikle hayat deme kısmı süper oluyor duşta demiş. Allah'ıma değil. Değmez hayat. hayat. Kısmı var ya o. Ondan sonra Dave Matthews Band diye cevap geldi Serdar Bey'den. <gülüyor> Space Between. Söyleyemiyorum ama duşta güzel gider diye ha birileri bunu söylesin. Hı -hı. Ben belki söyleyemiyorum ama demiş. <gülüyor> birileri bana kese atarken bunu söylerse ne güzel olur. <gülüyor> Oktay hamamda şarkı söyleme diye bir şey var mı? Hamamda mı? Hı hı. Hamamda şarkı söyle. Tabi canım istersen söylersin. Yani beyefendi biraz susar mısınız? Burada hamam keyfimizi bozuyorsunuz yok, falan. hayır hiç bir yani şey yok. Yani sesi güzel olan biri artık bir türkü çığırsın falan diye bir şey var mı? Ee... Adetinden yani. Yok hayır öyle bir şey hayır, bir şarkı şarkı bağlı, kimse kimse... yok. Şarkı söyleyen yok ya keyif alamadık falan diyen oluyor mu mesela? E bak, olur bir tane şarkı söyleyen oluyor ya. En azından bir mırıldayan oluyor yani. Hmm. yani böyle zaten anlayıncaya kadar. Sen bir şey Siz beni hamama şey... götüreceksiniz ya. Ben orada bir dediler söyleyeyim mi? Bakayım. Dediler. Sen ilk gidi yine söyleme. İlk gittiğinde bir, böyle bir gözlemle bir şey yap. Kim söylüyor? Nasıl söylüyor bir Söyleyeyim de oradan şey yapar. Evet. Hemen başka bir kurnadan cevabı gelir. Zamanla hep diye. Ne kadar güzel. Sonra aynı kurna başında Türk'ü çağırırsınız beraber. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özkan Bey. Özkan Bey banyo sıklığınızı alabilir miyiz? Her gün. Her gün. Son derece Avrupa'ya iyi diyorsunuz. Ya öyle diyelim. Evet. Peki Eşit uzunlukta mı oluyor bunlar yoksa bazı günler baştan sağma oluyor da bazı günler daha firriklenerek mi yıkanıyorsunuz? Yok hep eşit uzunluktadır. Ne kadar sürüyor bir duş banyo seansınız? Nikah masası bitinceye kadar. Aa <gülüyor> çok güzel ya. Valla yani nikah masası bir ölçüdür. Daha çocukluktan kalma şarkımdır nikah masası. Nikah masası evet nakaratı da şey. Mesela ne oturdu mu kafanızda? Böyle şeydir, şey ben şoktan veya her neyse işte su kaynağı ısınıncaya kadar zaten duştan çıkmış olurum. Hmm. O soğuk yerlerde nikah masasının yükselen yerlerini söylemek çok keyiflidir. Ondan sonra zaten sıcak olduktan sonra da iyice şey. Evet. ısındıktan sonra zaten çıkmış oluyor. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. teşekkür ederim Özkan Bey. Bu da güzel aslında. Yani nikah masası ya. çok uzun bir şarkı da değil. Su tasarrufunu da yürüyen evet. bir şey. Tabii canım. Zahide ile su, duş yapan var ya yıkan yıkan yıkan yani suda sınırlı kaynakları Eller, dünya olarak burç burç insan. Zeynep Hanım demiş ki ada sahillerinde bekliyorum ondan sonra Hami Bey Holiday Madonna ee, Barış Bey tematik bir şarkı seçiyormuş duşta yağdır Mevlam Su bak o da unutulan şarkılardan evet hakikaten ya Yadır Mevlam Su Yıldırım Gürses miydi Yıldırım Gürses ama Emel Sayın da söyler yani y zaten Gürses. o elleri de mesela Emel Sayın'a yazmış ee, bu bilgiyi de 35 bin sene sonra <gülüyor> <gülüyor> size vermemizde herhalde programda kalite şov oldu. Queen'den cevap geliyor daha doğrusu Queen diye cevaplar geliyor. Gizem Hanım mesela show must go on demiş ki zordur. Zor evet. Yani... Coşkunu da, da değil ya. Ya coşkuyu verirsin abi ya. Coşkuyu verirsin o şampuan gittikten sonra vereceğin coşku. Ar şeyde şey o... güzel olabilir yani böyle buhar dolduğunu düşün. He şak diye perdeyi açtığında o buharla beraber oradan çıktığında şey olmaz Goan diye. O zaman güzel olur. Işte. Perde mi? Ha, ben hep gözümde fışt fışt şey, fışt fışt şey zannettim Ay, fışt, ayrı ayrı şeyleri var sistemleri var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz efendim? Burcu ben. Burcu hanım hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun şey efendim var. ne söylüyorsunuz duşta? Ee, ben duşta daha dün annemizi söylüyorum. Daha dün annemizi söylüyorsunuz. Evet. Evet. Çünkü kızımla sürekli yani kızım nasıl bunu söylüyorum. Artık şey oldu. Çok mantıklı. Tamam. <gülüyor> Peki yalnız başınıza yalnız başına duşa girdiğiniz zaman ne söylüyorsunuz? Mağrur Burcu, yani, Burcu Hanım Yine... zaten, e, başıma ha, yalnız başıma girsem de söylüyordum. bunu yalnız başına beynine beynine söylüyorum. nasıl yazıldıysa biz de bu aralar şey söylüyoruz. Ali Baba'yı çok söylüyoruz evde. Ha, Geçen evet. gün mini kurbağa kuyruğun nerede iyi, biraz mırıldanır gibi olduk. Aha şarkı değişiyor diye nasıl sevindim anlatamam. <gülüyor> Vallahi şey, ben arabada da devam ediyorum Mesela onun için hazırladığım CD'ler var Hı -hı, Onu evet. freste bırakıyorum Ama e, CD'yi kapatmıyorum Devam edelim Çocuk yani indikten sonra güzel. sesini açıp Allah işte şimdi başladı diye <gülüyor> Çok <gülüyor> sağ olun Adillerini, Bazıları çok güzel çünkü Devam ediyorum çok... Benim duşu böyle. Peki Burcuam <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Sağ olun hoşça hoşça kalın. Saatler olsun diye kapatsanız Daha güzel olmaz mı bugün telefonları bir duş. Tamam kapatalım şey da diye. ben kiminle görüşüyorum şu an. <gülüyor> Kapatsanız diye konuşuz Kapatsaz dedim. Kapatsa kapatsa. <gülüyor> Senin yanlış anlaman normal. <gülüyor> ben çünkü yanlış söyledim. Gizem Hanım show must go on diye Bir de Happy Nation var. Age of Baze'den demiş. Aa o da güzel fikirmiş ha. O da happy bak. Happy Nation. Happy Happy Happy Sen Nation. Sen hangi türküleri söylüyorsun nokta? Ya işte ben şu anda bulamadım. Mesela o ruh halime göre değişiyor galiba. Yani mesela bazen Cemile'yi söylüyorum. Hmm, güzel Bazen ağır bir türkü mesela seçiyorum Mesela Ordu'nun derileri Benim mesela türküm e, Şeydir meşhur Pınar'a gel ki görem Hatta geçen gün Sözlerini biliyor musun sen yoksa uydurulucu mu Bazı bir kısmını biliyorum Söyleyecek kadar biliyorum Derdimi anlatacak kadar biliyorum Onu geçen gün kahvaltı hazırlarken He. Şey olarak söyledim İstersen sana biraz mırıldanabilirim <gülüyor> Eğitimli ses olarak <gülüyor> Söyle bakayım Pınara gel ki göreyim, pınara gel ki göreyim. Ben sana ne edeyim? Dur dur dur sana, dur bir haber versene daranım, daranım. Çok güzel söylüyorsun. Üç gün arpayı dereyim, 5 gün buğdayı dereyim. Bu yıllık burada kalayım ama uzun vadede yine seni ben alayım. Yeterli, anlaşıldı. Ee, bir ayrıntı vereyim. Ee, Ege Bey'in kafa hareketlerinde bu türküyü söylerken görmeniz lazım sevgilimciğim. Çok güzel türkem yani, bu. Kafa, ben kafanı çok sevdim. Ama <gülüyor> düştü ne Galiba duş bana biraz e, başka coşkular yaşattığı için orada. E, şeyden Kanto'dan kopamıyorum. Kanto diyorsun. En, en şey. Nuran Damcıoğlu. içimdeki Nuran Damcıoğlu ortaya çıkıyor. Mesela Okyanus Sahi'ye demiş ki moralim bozuksa duşta e, belli olmadığı için ağlayarak Türk sanat müziği neşeliysem komik sözlü şarkılar seçiyorum demiş. O da mesela sabit bir şarkısı yok. Ama e, mesela e, Sertap Eren'in Bahçede şarkısını söylüyormuş. Sabit. Özge Hanım. Ben bilmiyorum o şarkıyı. Onu ben de bilmiyorum. Erdem Bey Aman Anıkelle. Aa o da güzel valla. Bir de kimden söylediğini de Zafer Dilek yorumuyla söylüyormuş. Ondan sonra... Aa hamam sahnesinde bak Tosun Paşa'daki hamam sahnesinde Mehmet Bey 45 yaşında da Adile Dehan'ım Ağzını Yırtarım şarkısını söylüyormuş. Ama bunlar duş dediğimiz için akla gelen şarkılar galiba biraz da. Evet canım o yani e, suyun altında suyla alakası olmayan şarkılar mesela Fındık Kurdu. Hiç alakası yok ama ah ah oh oh diyerek... Söylenebilecek İyice bir bulabiliyorsun. Bir reklam arası olacak Okta. İstersen şöyle yapalım sorumuzu yineleyelim dinleyicilerimiz için. Dinleyelim. Telefonumuz 210 30 30. Duş altında söylerken coşkunuza coşku katan şarkıları soruyoruz. Twitter'dan da sorduk. Et modern sabahlara cevaplarınızı bekliyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo telsiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Duşta söylenen şarkıları soruyoruz repertuarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Reklamlar şarkılar sırasında cevaplar geldi mi? Çok, çok geldi vallahi fikir fikir de var yani fikir de var mesela evlerinin ön, önü boyalı direkt Aa demiş. çok güzel. Ben Cemil Barış Bey galiba. Ben onu ee, bir deneyim bugün. Küvet oturumlarında da demiş Zahit bizi tan mi? Onu bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Ee, ama sonra, küvetli, uzun uzun demek ki uzun ava tarzı bir şey mi ee, singing in the rain'i söylüyorum demiş ee, ö, kiraz ama devamını hatırlayamadığım için hep o kısmını söylüyorum demiş o da o da olur evet, zaten o duştasın olur. yani eğer duşta seyircim varsa o bir garip zaten duşta şarkı söylerken genzime su kaçtığı için söyleyemiyorum diyor Aras Bey içinizden söylediğiniz efendim <gülüyor> <gülüyor> o da bir seçenek Litaien Bey'de mesela şey demiş get right phone'un aynısını yapıyorum duşta demiş çok mantıklı. Hani <gülüyor> ortamda uygun. Türkiye'de trifonculuğunun <gülüyor> değişmez isimlerinden ismi. Ondan sonra evde kimse yoksa ee, Yusuf Bey galiba evde kimse yoksa e, Dream onu söylüyorum demiş. Bağıra bağıra anlamında da bir ifade kullanmış galiba. Güzelmiş evlerin evet. ama galiba bir türkünün bir şeyi var. Bir, değil mi? Albenisi var duşta. Aslında bu genel şey vardır ya ne derler. E, adet mi diyelim ona? bir uzun hava acıktı hemen arkasından oynak bir şey geçilir ya evet en başta işte su böyle ısınırken falan bir boşu akıtma falan bir şeyler var ya böyle bir hazırlanma ortamı o çok kısa sürüyor falan. canım o olsun canım işte orada böyle şey yapıp ondan sonra suyun altında girmeyle beraber evlerinin önüne banyalı diye sıcak suya da kaç saniyede ulaştığımız konusunda herhalde fikri oldu dinleyicilerimizin günaydın, günaydın diyelim diyemeyelim <gülüyor> yine yamuk yanbuk ses geliyor günaydın efendim günaydın, merhaba kimin görüşüyoruz geliyorum. İrem ben iyi yayınlar Hanım, hoş geldiniz, hoş İrem, Sesim için özür diliyorum e, Ne oldu lan, hasta mısınız İrem Hanım Ya ses tellerim bitmiş Çıkmıyor ses Kaç yaşındasınız Ben 29 yaşındayım Hadi canım 29 yaşında bu ses <gülüyor> <gülüyor> Sizi birisi mesela alıp titaneye geri götürse Tam o ses gibi Kaç gün sürecek böyle Valla bu son aşamaları herhalde dün falan hiç çıkmıyordu. Bugün artık konuşabilir vaziyette. Ege yani ben. sesi böyle olan bir hanfendi soracak soru mu ya kaç gün sürecek? Ne bilsin İrem Hanım yani bir an önce geçmesi. <gülüyor> Aman yavaş gelin İrem Hanım lütfen yani. ilk defa İ mı oldu Yormayın ses böyle? kaslarınızı. İlk bahri defa mı oldu? Geçen sene de olmuştu aslında. Bu sene tekrar oldu. Biraz düğünde kendimi kaybettim sana. Nerede? O, düğünde. Düğünde. Kuzenimin düğününde kendimi kaybettim. Alay başı mıydınız? Ne yaptınız? Zuluraka içtiniz gibi geldi bana da. Buzdan mı oldu? <gülüyor> vallahi bilemiyorum. O da olabilir. Ay böyle ama çok biz şimdi şimdi valla üzüldük yani. böyle O kadar Ay, şey geliyor ki. Ama İrem Hanım şey yapabilirsiniz. O da size bir moral olur. Mesela benim de sesim 1-2 hafta önce kısılmıştı. Ben o zaman hep telefonun başında çaresiz bekliyorum söyledim. <gülüyor> Mesela bir daha da o alamadım. Şimdi siz de bu ses olgun, görmüş geçirmiş bir hanımefendinin sesiyle insanlara nasihat verebilirsiniz. Bence öyle değerlendiririm <gülüyor> bu günlerinizi. Ama yani İrem Hanım şunu ben fark ettim. Böyle bir sesinizde bir e, üzgün bir hava var. Yani böyle bir acıklı bir hava var. Onu bir atın. Yani onu bir at tamam. Sesiniz acıyor mu konuşurken boğazınız? <gülüyor> Yoksa çıkmıyor yani Tamam Elimden çıkmasın canım olur. çıktığı kadar Zaten çıkıyor bak biz sizi gayet net duyuyoruz yani Bence kuzeninizi arayın İrem Hanım ona evlilik konusunda <gülüyor> nasihatler verin Bu seste sizi dinler <gülüyor> Değil mi bence de Peki efendim Teyzeciğim <gülüyor> o zaman Şarkını... sizi yormayalım Hemen şarkınızı alalım <gülüyor> var, İki tane şarkım var vazgeçemedim İki sizden de Birisi şey, 10. Yıl Marşı, hatta şu şey kısmı, ha, ha ha ha ha kısmı var ya. 10. Yıl Marşı'nda... 10. Yıl Marşı mı? Ha, Kenan Doğulu versiyonu herhalde. Ha, tamam. Tamam, peki. O kısmına bayılıyorum. Öteki özledim, Penin'in kokusunu özledim. İşte neydi, Selam-ı Evet, doğru. Şimdi sesiniz de 85 yaşında geldiği için <gülüyor> sanki kaybettiğiniz 58 yıllık evlilikten sonra kaybettiğiniz eşinize söylüyormuşum. O zaman biraz dinleyebilir miyiz özledim mi sizden? Mi? Tabii tabii çok güzel olacak. Çok bağırmadan şey yapmadan. Özledim senin kokusunu özledim. Yalnız ilerleyen yıllara rağmen sesi ilk günkü tazelikte. Vallahi Hakikaten bana da öyle geldi. Çok... İrem Hanım, inanılmaz. Ben üstelik çok <gülüyor> sazlar yokken bu ses çıktığına göre yani İrem Hanım, çok teşekkür ederiz geçmiş olsun. Ben teşekkür ederim yayınlar kolay gelsin ay kolay gelsin ay nasıl üzgün sesini tondaki üzgün şeyi fark ettin değil mi Havali. yalnız marşlar çok güzel bir şey Raman'ım söyleyince aklıma geldi nasıl? duşta marş çok güzel söylenmez mi ya? duşta marş oy rari rari rari <gülüyor> bugün bayağı uzun sürecek duşum ya bir şey söyleyeyim mi o tam hamamlık onda çünkü şey yok muydu? rari ra, o mu? Kano, kanon İmkânı yok mu onda? Onda yoktu galiba ya. Hatırladın değil mi? Hangi hatırladım hatırladım evet. Ben onu bir söyleyeyim ya. Biz Atatürk genç. Başka da çok da marş şeyim yok. <gülüyor> bir gideyim böyle biraz çok marş çalışayım. Şeyim diyorsun yani. Röpertuarı düşüklüyorsun evet, ya. Evet hakikaten beni böyle bir şey yapsa. Ege Bey biraz o meşhur marşlarınızdan söyler misiniz deseler Ecdsi söylenir mi ya? Ecdsi söylüyormuş. Söylenir ya yavaş SCK. yavaş söylersiniz. Valla ACD'si söylüyorum olur. Bir taraftan ACD'si. Ama ben kendi kendimeyken yani çok İngilizce şarkı söylemiyorum ya. Bir, bir dönem bir poker face'i söylediğim oldu. Hmm. Ben de şeyi söylüyordum ama işte orada kayıyor abi. Ee, Bad Romance. Bad Romance söyledin ama Bad sonra romance... Türkiye'ye kayıyor. Senin sesin yanık ya. Yanık orada kayıyor işte onu yapmamam lazım. <gülüyor> onu, onu yapmamam lazım ki en az iki kişi dönsün. İstersen uzun havadan sonra Bedromance'a geçsen O da çok güzel olur. Ben bir sonraki şeyde şarkımı listemi belirledim. Evlerinin önü boyalı direkt. Ben de onunla başlı veran dinleyicimize de teşekkür ederiz. Hakikaten evlerin ben önü canım. boyalı direktle başlayalım. Ondan sonra şey. Ben marşla devam edeceğim. Ohradil. Bak mesela Damla Hanım böyle ağırdan bir şey seçmiş. Nilüfer başıma gelenler. Gerçi o da hızlı Yo, şarkı mıydı ya? Ya oynayacaksın gelenler hepsinin yüzünden. Ha o değil mi o? Hı hı. 1974 demiş parantez içinde. Şarkı olunca çünkü yıl yazılır. Mesela insan olsa yaş yazılır. 1974 orta tempo. Orta tempo bir şarkı. O versiyonunu ben söylerim demiş Tamla hmm. Ondan sonra... Ee, bakayım. Valla çok güzel. Pek çok İngilizce şarkı söyleyebilen dinleyicimiz var. Onu ben anladım. Bizim dükkandaki duşu sen hiç kullandın mı? En alttaki mi? Aha. Yok nerede kullanayım? Nasıl kullanayım? Ya? Yok kullanmadım. Niye kullanmıyoruz abi? O kadar para verdik ona. <gülüyor> Biliyorsun benim bir tane özelliğim varsa bir şeyin bütün özelliklerini kullanmadan içimin rahat etmemesi yani. Tamam da nasıl kullanacaksın abi o da? Ben ona. şimdi gözümde şey can giriyoruz ya dükkana öğlen şimdi yayınlan tamam. sonra. Merhaba arkadaşlar falan filan diye. Çık ofisine Al havlunu <gülüyor> peş bor, temalini. veya terliklerle pıt pıt pıt in aşağıya. Ben mesela yıkanıp geleyim diye. Türkiye'nin söyle, Herkese bir neşe olur bütün ekip. Tamam, Oktay Bey bugün çok neşeli der. Sen şimdi bugün zaten dükkanlısın. Evet. Ne zaman söyleyeceksin evlerin önünü boyalı direği? Bugün işte zor ama borno, eve uğrayı bornozumu alabilirsem, bugün öğleden sonra dört gibi falan herhalde patlatırım. Ben bornoz götürüyorum dükkanı. Nerede tutacaksın? Ofiste mi? Ofiste. Maşallah ofisinde. <gülüyor> Sevgili duşlar değişik delizlerden <gülüyor> oluşuyor dükkanımızı fark etmişsinizdir. Hatta böyle duştan bağıracağım. Ahmet! Burnunuzu anlıyor unutmuşum. Ahmet diye böyle bakmadan mermiye çalışacaklar. Onun perdesi yoktu. Vardı. Yo. şey akabini var. Perde vardı. diyorsun. Perde diyorsun. Ha bire ya. Duşa var diyorsun. Sen de duşakabiniz servetin modernizmin en güzel göstergesi. <gülüyor> perde kalmadı artık Ege ya. Yo bizim eski evde perde vardı. Çok da memnunum. Duş akabinden daha şey, mesela kolunu çarpınca acımıyor veya cıçıçıçıçı diye şey yapmıyor, titremiyor. Ama su sızdırır o da, su sızıyor. Bak o da çok güzeldir. <gülüyor> Onu da ekle. Onu da listemize ekledik tamam. Eğil, Eğil bir yol öpeyim kaşların arasından diye devam eder. Bir de bir dinleyicimiz de I Will Survive söylüyorum demiş. Tamamını bilmesem de, şimdi bir Emre Bey demiş, bir de başka Hı -hı. bir dinleyicimiz daha söylemiş, vermişti bu cevabı. Tamamını tamamını bilmiyorum, sözlerini tamamını bilmiyorum ama ha Burak Bey. E, İngilizce şarkıları e, sallaya sallaya söylüyorum demiş. Bilmediği Çok da rahat hatırlıyorum de, demiş. Ağzında su kaçtı gibi yapma amasın Mertepem abi I Will Survive favorim mesela. Hmm. Güzel yani. I, I Will Survive güzel be... uydurulan şarkı. Savladık. O zaman biraz reklamlarla mı devam edelim? Hadi devam edelim Dur tamam. reklamdan önce bir tane şey yapalım. Bir Türkçe şarkı çaladı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bir güzel bir tamam. Türkçe bir şarkı çal. Evlerin Ölü Boyalırek yalnız Uğur Yücel versiyonu. Onu bulabilir misin? Tabii tabii. Yani o. Yani bütün versiyonları var çünkü. Öykü Berk değil, e, Uğur Yücel versiyonunu çalabilir misin? Don't let me misunderstood bir o şarkı. Bir de evlerin Önü Boyalı direkt bugüne kadar en çok yeniden söylenen şarkı. İki tane. Aa, şöyle söyleyeyim Oktay Bey. Hmm. Evlerinin Önü Boyalı direğe en yakın... yakın şarkı ne var? <gülüyor> en yakın şarkı <gülüyor> ne var ve hangisi? Çok merak ediyorum. Every Breath You Take <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahların son dakikaları sevgili sanat severler. Pepper Jam'den iki kişilik yemek kazanan dinleyicilerimizi Açıklayacağımız o heyecan dolu Anlardayız. Oktay Bey heyecan, şey dolu, diyorsunuz? heyecan dolu anlara geldik ama Eee bir iki cevap daha var. Onları da hızlıca veda etmeden önce, belirlemeden önce söyleyelim. Samsa demiş ki repertuar gerektirir demiş. Duşta şarkı ama Ella Fitzgerald'la başlayıp Neşet Tertaş'la kapanış yapmışlığım doğrudur demiş. Uzun firikleniyor o zaman. Valla evet uzun şey yapıyor. Ondan sonra ve Erev Honiyan havasının suyunu diye başlayan memleketi. Nerede ama lay lay lay layla devam ediyorsa Çok güzeldir o. Da. Nerede yakalanırsam orada söylüyorum demiş. Yani aklına ne zaman gelirse yani duşta olmasına gerek yok bir şekilde aklına takılıyor. Mesela şu anda takıldı. Hatırlattınız şimdi demiş. Ben de mesela duşta ne tip şarkı söylenirse söylensin ya da türkü işte Türk Sanat müziği eseri söylenir. Sizi klasik müzik bile Tabii söyleyebilirsin. Ki. Ama şey önemli. Yani yan taraftan daha doğrusu bir başka daireden duyulacak şekilde söylemek lazım. Tabii oradan yani, yani o... sen duştan çıktığında bir ufak bir alkış duymadıktan sonra <gülüyor> bir anlamı yok kirli yok. hissedersin. Benim. Yani ya da evin içinden duyulacak. Bir şekilde duyulacak. Ondan çekinmemek lazım. Yani çünkü en çok çekinilen şey o diyebiliyorum ben. Duşta şarkı söylerken. Diyelim ve Pepper Jam'den talihimizi açıklayalım. açıklayalım. Ee, bugünkü tahlimiz İrem Kısık Ses oldu. Özledimle programımıza Özledimle ve yarışmaya konuştu. İlk önce geçmiş olsun diyoruz. sonrasında tebrik ediyoruz İrem Hanım'ı. Bizi ararsa eğer e, davet teslinin ayrıntılarını da kendisine aktarabiliriz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyiciler size. Üşümeyin hasta olmayın. Bunlar en kritik günler. K -k -k -k kritik show diyoruz. Üşümeyin ve diye üstünüzü örtün hafta sonu diyoruz. Pazartesi sabahı buluşma dileğiyle.